Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhaba herkes ve bir iklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Ada Defne olma da çok teşekkür ederek başlayalım. Pek fazla yayın organında çok sık rastlanmıyor. Uluslararası alanda de, Türkiye'de de ama bu yeni IPCC raporu dün yayınlandı üçüncü bölümü Hükümetler Arası İlgin Değişikliği raporunun ve yani sera gazı diye adlandırılan karbondioksit, metan, azotoksit ve diğer gazların 2025 yılına kadar mutlaka en tepesine çıkması ve ondan sonra da kesinlikle inmesi gerekiyor. Yoksa bir ya şimdi ya asla durumu sabahleyin de Elvis Presley'in şarkısında olduğu gibi söyledik çaldık da zaten ya şimdi ya asla benim aşkım beklemez diyordu Elvis Presley. IPCC'de dünyanın en büyük bilimsel kuruluşu da insanlık beklemez ya şimdi ya hiç diye çok ağır ve önemli bir şey yaptı uyarıda bulundu. Bilim dünyasının en büyük doruk noktasındaki insanlar arkasından da zaten birleşmiş milletler genel sekreteri de hükümetlerin bazı hükümetlerin ve bazı şirketlerin açıkça bir buçuk dereceyi tutturma hedefine doğru ilerliyoruz demelerinin açıkça yalan olduğunu söyledi. Başkim bir şey söylüyorlar, başka bir şey yapıyorlar. Basitçe söylersek yalan söylüyorlar ve bunun sonuçları felaket olacaktır, katastrof dedi. Önemli yani ve mesela pek çok ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri fosil yakıtları gazlayıp gidiyorlar, özellikle de bu Ukrayna istilasıyla beraber Rusya'nın. Yükselen enerji fiyatları, tavanlara sıçrayan enerji fiyatları yüzünden e, yenilenebilir enerji alternatiflerini düşünmek ve zaten düşünmek zorundayken hemen uygulamaya sokmaktansa tekrar işte başta gaz olmak üzere fosil yakıtları nasıl artırırız, nereden ithal ederiz ona baktılar. İşte yeryüzünün en büyük bilimsel ürünleri. Kuruluşu olan pek çok ülkenin bilim insanlarının bir araya gelip yedi senede oluşturdukları binlerce sayfalık yüz bine varan yüz bin sayfaya varan araştırmayı inceleyip bilim notlarını ortaya çıkardıkları şeyi yok sayıyoruz. Böyle bir durum var. Özellikle de en az gelişmiş ülkeler statüsünde olan grubun Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinde yer alan en az gelişmiş ülkeler grubundan Madlen Diufsar da bir açıklama yapmış. Yeni tek bir fosil yakıt altyapısı olamaz. Emisyonlar daha önce mevcut olan salımlar ve ileride falan planla, yapılması planlanan altyapı şeyleri zaten planları zaten mevcut senaryolardan ee, yani şey için senaryoların bir buçuk derecede tutma ısınmayı orada tutma e, hedefinden zaten daha yüksek dolayısıyla e, overshoot dedikleri yani aşıyor durumu e, onun için de fosil yakıtlara hapsolmayı katiyen göze alamaz diye de açıklamalar var yoksul ülkeler özellikle çok büyük vurulma durumunda var yani çok özetlersek IPCC yani Hükümet Derse İklim Değişikliği Çalışma Grubu 3'ün bu son yayınlanan raporu bir kömürün derhal e, azaltılarak e, bitirilmesi meselesini ortaya koyuyor. 1,5 derece sınırının altında kalmak istiyorsak tabanının ve yeni fosil yakıt altyapısı asla olmamalı diyorlar. Çünkü zaten bir buçuk dereceyi aşacak. Halbuki bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de de kömürlü termik santrallerde hiç vazgeçilmesi gibi bir şey durumu da yok. Daha önceki programlarda konuşmuştuk. İkincisi metan emisyonlarının en az üçte bir oranında azaltılması gerekiyor. İşte bu flaring dedikleri petrol kuyularının orada yakılan lüzumsuz bulunan petrollerin yakılmasıyla havaya sıçrayan muazzam sayıda metan emisyonu var. Onların en az üçte bir oranında hemen azaltılması gerekiyor. Üçüncüsü şeyin ormanların ağaç dikilmesi ve toprakların korunması zorunlu olacak tabii ki diyorlar. Ama ağaç dikmek katiyen yeterli olamaz, Ta, tamir etmek için, şeyi giderebilmek için, tazmin edebilmek için ya da daha doğrusu ve fosil yakıtların emisyonunun devam etmesini giderecek bir şey yoktur diyorlar ağaç dikme meselesi. Bir yatırımlarla ilgili çok önemli bir tespit var raporda görebildiğim kadarıyla. Düşük karbon dünyasına geçebilmek için, salımın düşük olduğu bir dünyaya e, şimdiki olduğundan yatırımların şimdikinden 6 kat daha %600 daha fazla olmalıdır diyor yani yatırımların bizzat bunun bilim heyeti söylüyor ama bu yönde de bir hareket var mı yok mu çok tartışılır 5. E, olarak da bütün sektörler yani dünya ekonomisinde bütün sektörler yani enerji, ulaşım Bina, inşaat, gıda e, kesinlikle şeyle değişmelidir. Hızlı bir şekilde ve dramatik bir şekilde değişim göstermeli, dönüştürülmeli. Ve yeni teknolojilerde dikkate alınmalı. Hidrojen yakıtı ve karbon yakalama ve depolama deniyor. Onlara da ihtiyaç var. Ama tabii bu konuda da şeyler iklim aktivistleri filan bunların henüz ispatlanmış ve bulunmuş bir gelişme olmadığını söylüyorlar. Yani e, Aberdeen Üniversitesi'nden e, Profesör Toprak ve küresel değişim konularında uzman olan bir Profesör Pete Smith Aberdeen Üniversitesi'nden demiş ki yani artık farkındalık anı geldi çattı Ölümüzde raya oturtabilmek için sadece on yılımız var en fazla demiş. Ve bu her şeyde bütün kullandığımız ne varsa fosil yakıtta kullan bunları değiştirmemiz lazım diye net bir şekilde söylemişler. Yani şunu da anlıyoruz yalnız bazı hükümetler Hindistan, Suudi Arabistan, Çin bu finansmanı konusunda emisyonların azaltılması ve gelişme yolundaki ülkelere yoksul ülkelere kaynak aktarımı ve fosil yakıtların kademeli olarak azaltılması konusunda bazı itirazlar da gelmiş gibi gözüküyor. Ama işte rapor böyle çıktı. Guardian'dan Fiona Harvey çok özlü sağlam üç tane yazıyla ortaya koydu bunu son iki gün içinde koyduğu yani çok vahim bir durumun eşliğinde olduğumuzu bundan daha net olarak söyleyen hiçbir şey olmazdı. Paris İklim Anlaşmasında ve Paris zirvesinde iklim zirvesinde 2005'te ortaya çıkan anlaşma Paris İklim Anlaşmasının eğer herhangi bir değeri varsa tutulabilecek, bunun kesinlikle harekete geçme zamanı olduğunu net olarak ortaya koyan bir şeydi. Bunu burada isterseniz şey yapalım şimdilik bırakalım her gün başka yönleriyle konuşmanın gerekli mutlaka gerekli olduğu konusunda herhangi bir tereddüdümüz yok. Şeyde Yeşil Gazete'de ilginç bir şey vardı. İstanbul'un deniz canlıları can çekişen İstanbul kıyılarının zenginliği diye bir musical'em almıştı Sedat Gündoğdu. İsterseniz biraz da ona bakalım. Neler oluyor, neler bitiyor diye. E bu ne herhalde dün yayınlandı. Aslında bir kitap üzerinden e, evet. yayınlamış Sedat Gündoğdu. Biz de geçen hafta aslında konuk almıştık kendisini. Baş e, ilgili ama başka bir e, mesele plastik e, kirliliği üzerine. Evet. Dün i̇nsan mesela... kanında ilk defa plastik parçacıklarının ortaya çıkması gibi Korkunç bir yeni haberin üzerine konuşmuştu. Kendisinin uzmanlık alanı da buydu zaten. Bu alanda e, çalışıyordu. E, yeni bir kitap yayınlanmış. Kitabın adı İstanbul'un Deniz Canlıları. Yazarı da Mert Gökalp oluşturdu. E, o kitabı tanıtmış aslında yüzlerce yıldır Marmara Denizi'nin durumunu anlatıyormuş. Şöyle başlıyor ki bu denizdeki biyoçeşitliliği anlatan bir kitap ama akademik bir dille yazılmadmayan da bir kitap diye bahsediyor. Erken kaynaklardan aslında Marmara Denizi'ndeki balıkların çeşitlğini Karekin Deveciyan Efendinin yazdığı Türkiye'de Balık ve Balıkçılık Kitabından bilirdik e, diyor. En güncel olanı ise işte bu en son çıkan doktor Mert Gökhalp'in İstanbul'un Deniz Canlıları kitabını olduğunu söylemiş. Böyle geçmişten, milattan önce 5. 6. yüzyıllardan günümüze kadar gelen bir panorama e, sunuyor. Balık çeşitliliğini ya da canlı e, çeşitliliğini anlatan bir e, kitapmış bu. İşte evet. Hemen belirtmekte fayda var. Kitapta en can alıcı e, bilgilerden bir tanesi e, Marmara'da özellikle e, 13 farklı gruptan 331 canlı türüne e, rastlanıyor olması e, bir zamanlar. Tabii şimdi bu 331 canlı türü muazzam bir rakam ama şu anda bakınca tabii bunların hiçbirini e, evet. göremiyoruz. Maalesef bu çok üzücü. Hani toplasak toplasak 20-25 tane tür e, Görüyoruzdur ya da görmüyoruzdur. Ee, i̇nanılmaz derecede bir azalma söz konusu. Ödekilerdeki ee, e canlarda bu çok üzücü. Zaten dün vermiştik açık gazetede ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü son açık e, şey araştırma sonuçlarını yayınlamıştı. 1950'li yıllarda 1200 metre derinlikte var olan oksijen seviyesinin şu anda 25-30 metreye düştüğünü Marmara Denizi'ne söyledi. İlginç bir karşılaştırma yapıyorlar Yücel. Diyorlar ki Karadeniz e, hani dibe doğru oksijeninin olmamasıyla ünlüdür. Hı hı. Yani özelliği budur Karadeniz'in. Marmara ondan daha kötü durumda. 25-30 metreden çünkü daha fazla Karadeniz'de. Daha aşağıda oksijen var. Marmara'da yok. 25-30 metrede kalmış. Bu da tabii canlı çeşitliliğini e, ciddi oranda hı hı. azalttı hı. diyorlar. Aynı zamanda kirlilik nedeniyle geçtiğimiz son... Iki, yılda, i̇ki yıl önce e, okuduğum bir rapordu, detaylı bir rapordu. Marmara'daki e, kirlilik nedeniyle gün ışığının eskiden e, 40 metrelere inen gün ışığının şimdi artık 8 metrelere kadar falan anca inebildiği e, ifade ediliyordu bu raporda. Bu da çok önemli bir veri özellikle deniz canlıları için. Çünkü gün ışığı demek birçok canlı için demek, hayat demek. Ee, maalesef Marmara'da hayat 8 metreye su yüzeyinden aşağı doğru 8 metreye doğru sıkışmış durumda. Evet yani bu daha da müstilajın olup olmayacağı olmayacağı belli değil. Bu bir derece senin de geçen günkü programlardan birinde değindiğin gibi bir derecelik bir... Kısıt farkı geçen bir Evet bir denizin... denizin... Isısının bir derece soğuk olması bu sene bizi misilajdan kurtaran yegane şey. Öte yandan bir de şey haber var. Yeşil Gazete'de gene İstanbul'daki tarım arazilerinin yüzde otuz yedisinin yani bu çok üçte birini de aşmış vaziyette arazilerin kentleşme tehdidi altında yok olma ihtimali altında olduğuna dair bir araştırma var. Yani Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden doçent doktor İsmail Ercüment Ayazlı öncülüğünde bir ekip İstanbul'un 2040 yılı için kentsel yayılma riski haritasını çıkartmış ve yani kentli nüfus oranının 2050'de %70'e ulaşması bekleniyor ve ormansızlaşma ve sulak alanların yok olması iklim değişikliği işte biraz önce IPCC raporundan net olarak gördük Tehlikenin büyüklüğünü gıda güvensizliği ve kirliliğe sebep oluyor diye belirtiyor. Yani ormansızlaşmanın ve sulak alanların yok olması işte küresel ısıtma, iklim değişikliği, kuraklık ve sel salgın hastalıklar, hava ve su kirlenmesi, beslenme ve gıda güvenliği gibi sayısız sorun çıkarıyor. Yani ormanların yüzde yirmi biri yani beşte birinden fazlası kentleşmenin tehdidi altında olduğunu da söylüyorlar. Tabii bir de İstanbul depreminin etkileri, gelecekteki etkileri de bakılıyor. Yani bayağı ciddi bir rapor hazırlanmış durumda İstanbul'un 2040 yılı için kentsel yayılma riski haritası. Bunu da görmek mümkün Yeşil Gazete'den. Bu, evet, bu riske şey dahil mi Ömer abi? Kanal İstanbul dahil mi? Hayır değil. Yani benim bilebildiğim kadarıyla. Yok onu hesaplamamışlar. Hesaplamamışlar. Evet, çünkü yani. öyle bir felaket projesi gerçekleştiğinde tarım arazisi de kalmıyor neredeyse İstanbul'da. ormanda kalmıyor. Böyle evet. faktörler evet. de var. Evet. Tabii tabii evet ona ben şöyle bir baktım ama biraz daha derinlemesine bakmak lazım. Yeşil Gazeteli'nin haberini göremedim ama ben. Ee, bir de şey önemli iyi bir haber belli mi bari evet. bir bu tunceli ile ilgili şey çok ilginç. Evet bu independent türkçede dün yer aldı. Ali Kemal Erdem yazdı. Ee, Türkiye'deki biyoçeşitlilik açısından tek yani tek demeyelim ama en e, iyi diyebileceğimiz haberlerden bir tanesi Tunceli nüfus Yoğunluğu çok düşük olan bir il ve işte yüksek dağlar vesaire e, vahşi yaşamı Türkiye'de oldukça e, ne diyelim yaygın olan bir yer 84 bin e, nüfusu varmış en az insan yaşayan kenti e, deniyor Türkiye'nin çatışmaların da son bulmasıyla birlikte biyoçeşitlilikte ve vahşi yaşamda bir tür toparlanma olduğuna dair. Bir e, haber aslında bu. Yücel bilmiyorum belki senin daha fazla şeyin şeyinde vardır. E, takip etmişsindir. E, evet. Uzun yıllardır görülmeyen mesela Anadolu leoparı gibi e, canlılar artık karşılaşılmaya başlandı diyor. Benzer şekilde birçok da uzun süredir görülmeyen e, yaban hayat Anadolu'daki yaban hayata ait canlılar görülmeye başlandı. Evet. Avcılık gibi bir şey var. Tehdit var. Ama gene de şu anda toparlanma halinde olduğunu görebiliyoruz. Bunu da böyle özel olarak foto kapanlarla falan değil. Yurttaşlar yani cep telefonuyla çekerek şey yapabiliyorlar. Çekebiliyorlar. O da biraz Tunceli'nin... Yapısından kaynaklıymış. Vadiden hem bu e, hayvanlar hem insanların geçiş alanı orada sık sık karşılaşmalar e, oluyormuş. İnsanlar da fotoğraflarını çekmeye başlamış. Evet, yani nüfusun azalmasının yanı sıra terör ve operasyonlar nedeniyle uzun yıllar insanların doğaya çıkamamasıyla avcılık azalmış. Ayrıca da eğitim düzeyi yüksek bir bölge halkı var. Onun duyarlılığı da bir etken son olarak da devlet eliyle koruma faaliyetlerinin de artması gösteriliyor. Yani pek çok hayvan türü ayı kurt tilki çakal yaban domuzu yaban keçisi porsuk başak yaban e, susamuru sansar e, yaban kedisi hem yaban keçisi hem yaban kedisi. Evet yani kırsalda gör, görüntülenmeye başlamış. Tabi şey de bir zamanlar namlunun ucundan vizöründen bakılırken şimdi fotoğrafın vizöründen bakılıyor diyorlar yani foto kapanım filan. ilginç yani Hayvanı gö hayvanları gören artık tetiğe değil deklanşöre basıyor diye de. İlginç bir şey. Caner Can Erik diye bir fotoğrafçı ve yazar derinlemesine çalışmalar yürütüyormuş. Dunceli'de yani Pülümür Pülümür ilçesine bağlı Kırmızı Köprü'de yaşıyor ve oralara, yöreye ait çalışmalar yürütüyormuş. Dün yani yazıda daha yeni bir gün önce Başak'la karşılaştı diyor. Falan. İlginç. Yani Tunçel'in Türkiye'nin Serengetisi Afrika'daki meşhur e, tehlikeye de girmiş olduğu şimdiden biliniyor ama Serengeti bölgesi gibi Mu muazzam yani... muazzam zengin bir bölge özellikle Mer da Munzur Dağları diğer adı Mercan Dağlarıdır o dağların e, o Dağ silsilesi ve onunla beraber e, vadiler, e, nehrin yarattığı inanılmaz vadiler muazzam bir çeşitliliğe uygun ortamı oluşturuyor bölgede. E, yaklaşık 1500 bitki türüyle ülkemizin en zengin önemli bitki alanlarından bir tanesi e, bölge e, ve bunların çoğu da e, endemik e, yani 100 9 yüzün üzerinde yani 109 benim hatırladığım ama şöyle söyleyelim kesin doğru olsun yüzün üzerinde endemik bitki türü e, var bölgenin e, bunların 17 tanesi de dünyada yalnızca sadece Muzurdağında bulunan türlerden yani bütün bunları alt alta koyduğumuzda muazzam bir yer bir de tabi bunu destekleyen insan yaşamı var. Yani, haberde de belirtilen nüfusun az olması, insanların duyarlılığı ve bir takım koruma çalışmaları, bölgeyi aslında böyle korunmuş bir hazine halinde bugüne ulaşmasını sağlayan faktörler. Bunlar Türkiye'nin aslında her yerinde böyle olabilir dediğim şeyler çok da basit. Evet, çok önemli. Yani Serengeti ile ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin pek meşhur Yellowstone şey ile alanıyla kıyaslama da oluyor. Hı hı. Yani bu şey bahşi yaza, yaşam konusunda uzman olan bir veterinerle de konuşmuşlar independent'ta. Ahmet Emre Kütükçü. Yani Türkiye genelinde zaten yabani hayvan görünürlüğünde artış var diyor ama yani Tunceli'nin Afrika savanalarındaki geniş çayırlar serengetiden ziyade olan ormanlık yapısı senin de biraz önce sözün ettiğin yücel dağlar filan badiler onlara benzeyen hayvan türleriyle oradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana ve Wyoming'deki bu eyaletlerdeki Yellowstone doğal parkına benzetilmesi daha doğru olabilir diyor burada da insan ve hayvan karşılaşmaları çoktur çok rastlanıyor diyor İlginç bir imser bakabileceğimiz bir haber yani. Evet bir yandan da insan korkuyor değil mi bu, bu kadar değerli kıymetli alanların e, bu, bu şekliyle dikkat çekmesi aynı zamanda işte ne bileyim madencilerin ya da hesçilerin de dikkatini çekiyor mudur? Evet. Bu bu tarz haberlere ihtiyacı olduğunu anlatmıyor. <gülüyor> Sonuç sonuçta. sonuçta <gülüyor> ama Ergen... geçen yıl yanıyordu zaten hatırlarsınız. Hem yanıyordu hem Munzur Nehri üzerinde yıllardır hes mücadelesi veriyor bölge halkı ve şimdiye kadar e, kazandı bu mücadeleyi ama henüz bitmiş değil. Öte yandan e, maden ciddi bir tehdit bölge için yine. Yani bütün bu elde aslında madencilerin, hesçilerin de elde içeriyor. Umarım bu durum hiçbir zaman da değişmez. Ama bölge halkı gerçekten bu konuyla ilgili oldukça duyarlı. Yani gidip kimseye bu nehri korunması gerekiyor diye anlatmanıza gerek olmayan bir bölge. Öyle söyleyeyim. Evet, ee, gerçi tabii zeytinlikler de aynı şekilde özellikle dağılıkta dünya çapında muazzam bir şey. Ama buna rağmen... Evet, evet, derin ilgisini çekiyor. Kömür gibi üstelik de en geri şeyin. Ama buna karşılık da Ayvalık'ta da daha geçenlerde bir toplantıya katıldım. Son derece büyük bir duyarlılıkla büyük bir mücadele veren sivil toplum kuruluşları var sayısız. Yani neredeyse bir dünya rekoru sayılabilir yüzün üzerinde sivil toplum kuruluşu mücadele veriyor. Türk Toraks Derneği de çevre sorunları ve akciğer sağlığı çalışma grubu olarak bu konuda zeytin yönetmeliğinde yapılan değişiklik üzerine ayrıntılı bir inceleme ve eleştiri getirmiş. Akciğer sağlığı da dahil bunlara hepsini konu ediliyor. Evet maalesef bu ayrıntısına girecek zamanımız kalmadı. Burada galiba bitirmek durumundayız eklemek istediğiniz bir şey yoksa ayrı olduk. Şey, bir, bir ara zeytinin aslında sadece meyve ve zeytinyağı olarak insana faydalı bir e, ağaç olmadığını aynı zamanda bir sürü canlıya da ev sahibi yaptığını e, ve bu canlıların hangileri olduğunu da anlatalım e, dinleyicilerin. Evet, Peki. Bitirdik programı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.